Bosch, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlar birçok evin hasar görmesine neden oldu. Avustralya hükümetinin iklim krizinden bahsetmemesi ve eylemsizliği ise yoğun eleştiri topluyor. New South Wales ve Queensland eyaletlerinde günlerdir devam eden yangınlar sonucunda New South Wales'da bir haftalık olağanüstü hal ilan edildi. New South Wales'da yangınların kontrol altına alındığını ancak Queensland'da 80'den fazla yangının olduğu, 1 milyon hektarlık bir alanın yandığı ve 350'den fazla koala'nın öldüğü belirtiyor. Günlerdir devam eden yangınların Avustralya tarihindeki en tehlikeli kontrol edilemeyen yangın haftası olduğu ifade ediliyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Avustralya'da özellikle Güneydoğu bölgesinde yangınların yaşanma sıklığının arttığını ve yangın mevsimlerinin süresinin uzadığını söylüyor. ABM uzayan yangın mevsimlerinin ve artan sıcak hava dalgalarının iklim kriziyle ilişkili olduğunu söylüyor. BBC Sport, 20 Premier Lig kulübünün sürdürülebilir bir yaşam için enerji verimliliği, atık yönetimi, düşük karbonlu gıda ve su verimliliği gibi çeşitli başlıklarda neler yaptığını ele aldı. 2017'de Yenilenebilir elektriğe geçiş yapılan Emirates Stadyumu'nda 90 dakikalık bir maç için çalıştırılabilir bir depolama sistemiyle 7 milyon kilo karbondioksit tasarruf elde edildi. Sürdürülebilir ulaşımda da testi başarıyla geçmeyi başaran Londra Kulübü, metro, tren, bisiklet ve otobüs altyapısıyla taraftarlara stat ulaşımı için yeterli hizmetleri sağlıyor. The Carrow Road'daki saha sulama teknolojisiyle kullanılan su ise geri dönüştürülüyor. Liverpool sa The Anfield'da tek kullanımlık plastik gıda ambalajı yerine geri dönüştürülebilir palmiye yaprağı ve mısırdan yapılmış ürünleri tercih ediyor. Spor sektörü de sürdürülebilirliğe doğru yol alıyor. Kasım ayının ikinci haftası enerji çalışanları haftası olarak kutlanmaya başlandı. Bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜT'de başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu Enerjiyi üretirken elektrik, ısı, soğuk tedari için uğraş verirken her bir enerji çalışanı mavi gezegenimize yaptığı etkiyi öncelikli almalı diyor. Santralin katı, sıvı, gaz kirleticileri doğamıza yapacağı tüm etkiler belirlenerek karbon ayak izi, su ayak izi ve ekolojik ayak izi saptanmalı. Güneş, rüzgar, su ve biyokütle kaynaklarının girdi olacağı santral projelerinde de yatırımcının Yerel paydaşları halka projesini şeffaf açması, tüm çevresel etkilerle iklim değişimine etkisinin ortaya konması gerekli. Kaynağın yenilenebilir temiz olması elektrik ısı soğuk çıktısını masum kılmaz. Yenilenebilir kökenli üretimlerin de yaşam döngüsü etkileri en temizinden olmalı. Hala hidroelektrik, jeotermal ve biokütle santralleri için kalkışmalar sürüyor. Türkiye Enerji Üretim Yelpazesi'nde hedefimiz yenilenebilir kaynakların payının artmasıyken, yenilenebilir kaynaklı santral yatırımcılarının bu yatırımların mevzuat süreçlerinde izin ve denetimlerinde görev yapanların sorumluluğu ise çok yüksek. Yurttaşlarla birlikte doğa ve gezegenimize dost olarak enerji yatırımları ilerlemeli. Burada en büyük görev enerji çalışanlarının açıklaması yaptı. Bir günden Demet Sargın'ın haberine göre, Orman Bakanlığı'nın geleceğe nefes adını verdiği ağaçlandırma kampanyası kapsamında yurt genelinde 11 milyon fidan ekimi yapıldı. 11 Kasım ve söz konusu fidan dikimleriyle ilgili İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu fidanların ekilmesi için tarihin yanlış olduğunu söyleyen Tolunay fidanların büyük çoğunluğunun yaşamayacağını ifade etti. Tolunay Türkiye'de her yıl zaten Orman Genel Müdürlüğü rutin olarak 40 bin hektar bir alanda ağaçlandırma yapıyor. Buraya da yaklaşık 60-80 milyon civarında fidan dikimi yapılıyor. Yani 11 milyon fidan sanıldığı kadar çok değil. Bu sayının Türkiye'nin orman varlığına bir katkısı da olmayacak. Fidan dikimi yapılan alanların bir kısmı orman alanında ama büyük bir kısmı da orman dışında, yol kenarında ya da okul bahçelerinde yapıldı bu dikimler. Yapılan bu 11 milyon fidan dikimi çalışması sadece bir ağaçlandırma çalışması. Her bitki dikilince orman olmuyor. Buna ancak iyi olmaya çalışan bir yeşillendirme çalışması diyebiliriz. 11 milyon sayısı ise az. Bu fidanların tamamı ormana dikilse bile 5000 hektar kadar orman ancak olacaktı dedi. Ayrıca ağaçlandırma kampanyası için doğru zaman olmadığını bir belirten tonay. yağmurun yağması toprağın ne çok ıslak ne de çok kuru olmaması gerekirdi. Kasım itibariyle fidan dikimine başlar ormancılar ama artık iklim krizi var, hava koşulları değişti, hala yağış yok, toprak uygun değil. Fidanların teknik olarak da doğru bir şekilde dikilmesi lazım. Eğer doğru şekilde dikilmezse o fidanlar yaşamaz. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, halkla birlikte dikilen fidanların tutma başarısı da düşük oluyor. Çünkü işin bir uzmanlığı var, İncelenmesi, takip edilmesi gerekiyor. Bu 11 bin fidanın da büyük çoğunluğu maalesef yaşamayacak. Ektim oldu da diyemeyiz. Devamında kontrollerinin yapılması, tutmayanların yerine yenilerinin dikilmesi gerekiyor diye ekledi Profesör Doktor Doğanay Tolunay. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri